Sevgili izleyenlerimiz, kaldığımız yerden devam edelim inşallah. Efendim Elazığ'dan Cuma isimli bir izleyicimiz. Aleyküm. aleyküm Ailece sizleri çok seviyoruz. İnşallah sizinle beraber Ümre'ye gitmek nasip olur. Duanızı istiyoruz. Allah razı olsun. İnşallah Allah bütün kardeşlerimizle beraber Umre'ye gitmeyi nasip eder. Eğer bu zamanda haç mevsiminde haca gitmek mümkün olmuyorsa, zor oluyorsa, böyle kurayla yıllarca beklemek gerekiyorsa, bu durumda yapılması gereken şey bir ömre yapmaktır. Yani Beytullah'ı ziyaret etmektir. Allah'ın emri öyledir. Gücü yeten, oraya yol bulabilen bütün insanlar üzerindeki hakkıdır. Beytullah'ı ziyaret etmek, hac etmek de Beytullah'ı ziyaret etmek. Bu imkanı değerlendirip bir an önce gitmek gerekiyor. Belki ömür yetmez. Allah davet ediyorsa bir şeyi ikram etmek için davet ediyor. Neyi ikram etmek için? İmanı ikram etmek için. Gelenler bunu bilir, kazananlar bunu bilir. Sadece gidip oraları görmüyoruz. Evet, oradaki Allah'ın tecellisine mazhar oluyoruz. Peygamberlerine yaptığı tecelliyi oradakilerine yapıyor. Beytullah'a yapıyor onu. Buna beraber Allah'ın vahyin indiği mekana gidiyor. O tecelli devam ediyor. O rahmet devam ediyor. O davet devam ediyor. Allah Kuran'ın gönlüne tecelli edip bunu ona veriyor. Onun için inşallah Allah bütün kardeşlerimize nasip eder hep beraber gideriz. O ikrama nail oluruz inşallah. i̇nşallah. Evet. Efendim Baz, Batman Kozluk'tan Ahmet Baydak evet. Selamünaleyküm Hocam demiş. Aleykümselam. Allah selamı kardeşimizin üzerine olsun. Allah razı olsun inşallah. Evet. Evet. Ahmet isimli bir izleyicimiz de efendim Selamun Aleyküm babam, sizi çok seviyorum demiş. Ee, Allah razı olsun, biz de kardeşimizi çok seviyoruz. Evet. Efendim İstanbul Pendik'ten Işık Gökdemir Selamun aleyküm. hayırlı <gülüyor> yayınlar. Aleyküm selam. Babanın ellerinden öperim, onu çok özledim. İnşallah Rabbim tekrar kavuşturur. Bizi uzun zaman önce nasip olduğu babanın elini öpmek. Bedenimiz burada, gönlümüz sultanımızın yanında. Tüm Diyarbakır'a selam olsun. Dualarımız sizinle. <gülüyor> Sizden de dua bekleriz. Bu garip ellerde bir çaresizce Allah'a emanet olun demiş efendim. Allah razı olsun. Önemli olan gönüllerin beraber olmasıdır. Hepimiz garip ellerdeyiz. Bu dünyada aslında Gurbetteyiz. Allah'ın bir muradi vardır. Eğer Allah araya böyle perde koyup bizi dünyaya göndermişse bir muradi vardır. Aşıklığı yaşayalım diyedir. Aşıklığı tadalım diyedir. Kur sevdikinden ayrı kalmayınca, ayrılığın tadını tatmayınca aşkı gerçek manada tadamaz hep ustat olunca, ayrılığı tatmayınca, aşık olmaz. Vuslat da çünkü. Sevdiğine kavuşmuş çünkü. Onun için Allah'ın muradı, insanın Allah'a abd olmasıdır, yani aşık olmasıdır, bu aşıklığı tatmasıdır. Öyle bir tadışla tatması gerekir ki, sevdikiyle Maşruhu bir olmasıdır. Maşruhunu kendinde tatmasıdır. Onun için aşk kurun kendini maşruh maşruhunda görmesi, maşruhunu kendinde görmesidir. Aşık budur. Maşruhunu kendinde görmesi. Evet, nasıl olur? Öyle bir seviyor, öyle bir aşıktır ki, o aşk gönlünden her zerresine tecelli etmiş. Onu görüyor, onu tatıyor. Ondan başka bir şey takmak istemiyor, hatta görmek istemiyor, bilmek istemiyor. Hep onunla olmak istiyor. Bu, o ayrılıktan, o özlemden, o hasretten dolayıdır. Aşıklığı bu şekilde tadar. Evet, kendini maşruğunda görmek nasıldır? Rabbim Allah'tır deyince, beni yaratan Rabbim deyince, Allah deyince evet, kalbi ürperir, kalbi titrer. Neden? Kendini ona ait görür. Ondan bağımsız görmez. Kendini ona ait görür. Kendini onda görür. Onunla görür. Maşruğunu kendinde görünce onunla bakar onunla görür, onunla sever, onunla anlar. Mahşuğuna bakınca da kendini görür. Evet, Kendini yaratan Rabbini görür. Evet, kendini ona ait görür. İnşallah bu aşkı, bu aşıklığı böyle tadarız. Rabbimizle oluruz. Rabbimizin tecellisini, güzelliğini üzerimizde görür, şahit oluruz kendimizi O'na ait görür, bunu tadarız. İki türlü sevmek vardır. Bir mecazi, bir de hakiki. İkisi arasındaki fark birbirinin tam tersidir. Mecazi olarak seven, sevdiğinin kendisine ait olmasını ister. Hakiki olarak seven, Rabbim benimdir demez. Allah bana aittir demez. Ben Allah'a aitim. Ben Allah'ın kuluyum. Ben Allah'ın aşığıyım der. Beni yaratan Rabbimin aşığıyım ve ben ona aitim. O bana nasıl dilerse öyle muamele eder. Ona göre güzel neyse benim için de güzel olur. Benim Rabbimden istediğim Rabbimin benim için istediğidir benim için takdir ettiğidir, der. Kendini ona ait görür. Eğer biri nefsiyle Allah'ı seviyorsa, o bana aittir, der. Ruhuyla sevmiyor. hakiki olarak aşık değil, nefsiyle sevdiği için sevgisi mecazidir. Allah benimdir, der. Bu küfür. Ama mümin, nefsiyle sevdiği için bunu bilmiyor, haberi yok. Nasıl bir hali olur onun? Eğer diyor, benim gibi yaparsan doğru yapmışsın. Benim gibi inanırsan benim mezhebimde, benim mezhebimde, benim tarikatımda olursan ben ne söylersem sen de kabul edersem o zaman sen Müslümansın. Yoksa değilsin der. Neden? Allah'ı kendine ait görüyor. Onun için o mezhepler arasındaki savaş bürül içindir. Karşısındakini La ilahe illallah Muhammedun Resulullah dediği halde. Allah'ın Resulüne tabi olduğu halde. En azından çalışıyor. Bildiği, anladığı kadarıyla tabi olmaya çalışıyor. Onu düşman görüyor. Neyinden dolayı? Mezhebinden dolayı. Cemaatinden dolayı, tarikatından dolayı, yolundan dolayı imanet verdiği için öyle bakıyor, öyle görüyor, öyle anlıyor. Onu sevmek yerine, kardeşi olarak sevmek yerine bakıyorsun ki kin duyuyor, nefret duyuyor, hatta düşmanlık yapıyor, hatta savaşıyor onda. Öldürüyor. Öldürünce kendini haklı görüyor. Öldürdüğü mümin. Yani ölen de öldürülen de Allahu Ekber diyor. Nefsiyle sevmiş, Allah benimdir demiş. Bu küfür, bu şirk. Nefsini Allah'tan daha büyük görüyor, Allah bana aittir diyor, benimdir diyor. Ben Allah'a aitim, bütün kullar Allah'a aittir demiyor. Allah'ın kulları üzerinde bir muradi var, muradi gerçekleşsin diye ben ne yapmalıyım deyip, çabasını gayretini sarf edip Allah'a davet etmek yerine tam tersini yapıyor. Kendine davet ediyor. Sen benden değilsen, sen mümin değilsin diyor. Evet. Bunu kaybetmişiz. Bunun farkında değiliz. Eğer Allah bana aittir diyorsak bilelim ki küfürdeyiz. Bilelim ki nefsimizi Allah'a şirk koşuyor. Kendimizi Allah'tan daha büyük görüyoruz ki Allah benimdir diyoruz. Evet. İkisi arasındaki farkı söyledim. Hakiki aşkta, gerçek imanda, hakiki imanda ben Allah'a aitim diyor. Boyununu büküyor, aziyetini biliyor, Allah'a teslim oluyor. Allah da onun gönlüne muradını vahyediyor. Kullarım üzerindeki muradın budur diyor. Allah'a kur olsun, abdolsun, aşık olsun. Sen kulluğunu yap, kulluğa davet et. Sen hakta ol, hakka davet et. Sen Allah'a teslim ol, Allah'a teslimiyete davet et. Sen Allah'ın ipine sarıl, Allah'ın ipine sarılmaya davet et. Senin işin bu, hüküm vermek benim işim. Kim doğru yapıyor, kim yanlış yapıyor, buna hüküm vermek benim işim. Yarın kıyamet günü Allah, evet kendi aranızda o düştüğünüz etilaflar ihtilaf, konusunda Allah hükmünü verecek dedi. O gün hükmü ben veririm, sen merak etme dedi. Sen kendi kulluğuna bak benim işime karışma dedi Allah kime ne zaman hidayet verir onu da o bilir o bizim işimiz değil bize düşen insanları cehenneme göndermek değildir küfürle itham etmek değildir bize düşen cennete davet etmektir imana davet etmektir düşmanlık yapmak değil kardeşliğimizi göstermektir mümin olmasa bile insan kardeşliğimizi göstermektir o bizim insan kardeşimiz. Allah onu kendisine abdolsun diye yaratmış. Allah'ın muradi budur. Abdolmaya davet etmektir, sevmeye, aşıklığa davet etmektir, kulluğa davet etmektir. Kendi kendini bilmeye, anlamaya, tanımaya, Rabbini tanımaya, marifetullah'a davet etmektir. Efendim İstanbul'dan <gülüyor> Nacihan. Selamünaleyküm hocam. Allah Celle Celaluhu sizin gibilerinin miktarını artırsın. Hocam çocukken kırlarda tarif edemem bir ışık görüyordum. Bana tebessüm ediyordu. Ben de ona Allah Celle Celaluhu herkesin gönlüne insin. Onu çok seviyorum. Her gün dergahlarda ilahi okuyorum. Aşkımı anlatmam anlatmam için böyle devam ediyorum. Teşekkür ederim. Evet. Kardeşimiz doğru yapıyor, güzel yapıyor. Aslında hep beraber herkes aslında farkında olsa da olmasa da bir feryadı vardır. İlahi de aynı şekilde Allah'a olan aşkını, muhabbetini feryat etmektir. Dile getirmektir. İlahi'nin, Kur'an'ın tecrübe okunurken yani hatta bazen bu bir şarkı olabilir, bu bir türkü olabilir, bir müzik olabilir. Bir de bakıyorsun ki insanı başka bir aleme götürdü. Bunun bir sebebi olmalı. Eğer bir şey ruhta yoksa, bizde yoksa, gönlümüzde yoksa onu anlayamayız onunla ilgili herhangi bir şeyi tatmamız da mümkün olmaz. Mutlaka onu bir yerden tatmışız. O bizim gönlümüzde kalmış. Şarkı, müzik, aynı şekilde Kur'an-ı Kerim'in tecvidli okunması. Bazen bu bir su sesi olur, bazen bu bir kuş sesi de olabilir. O fark etmiyor. Seni başka bir yere taşıyor. Gönlünü, gönlünde farklı bir Pencere açıyor. Evet, geldiğimiz arındaki sesin özlemidir o. Gidince onu ne olduğunu anlayacağız inşallah. Bir anda bir de baktın ki dünyadan sıyrıldık, sevdigimizle beraber olduk. O bize sadece sevdiğimizi aslında hatırlatır, aşkımızı hatırlatır. Yani bir kul bir kula aşıksa. Kim varsa o anda ona onu hatırlatır. Bir başkasına, bir başkasını hatırlatır. Bir başkasına Allah'ı hatırlatır. Evet. Efendim devamla izleyenimiz selam demiş cümle size ve cümle kullara hocam. Ben ilahiciyim. Allah Celle Celaluhu ve efendimizi anlatan ilahileri okumak hoşuma gidiyor. Arada şöyle diyorum. Allah ibadetlerinizi kendi nuruyla tamamlasın diyorum. Sizce doğru mu bu görevim? Güzeldi. Güzeldi, doğruydu. Yolumuzda öyle devam edelim. Söyledim. Sadece sevdiğimizi, Allah'ın sevdiğimizi, Allah'a aşkımızı feryat ediyoruz. Bu halde de değişiyor tabii. Bazen o şekilde dile getiririz, bazen başka türlü dile getiririz. Günün hali değişir yalnız. Değişince nasıl o gönül halimizi dile getiriyorsak öyle dile getiririz. Evet. Efendim İstanbul'dan Yılmaz Yıldırım selamun aleyküm. aleyküm. Evimize nur gibi doğan sevgili hocam nereden başlasam nasıl anlatsam bilemiyorum. Allahu Teala sizden razı olsun. Ben kısaca ailemi anlatacağım. Eşim, çocuklarımın babası benim için Allah'tan birer nimettir. Çocuklarım da ellerinden öperler. Biz Allah'ın izniyle ona layık olmaya çalışıyoruz. 25 senedir evliyiz. Çok çektik. Çocuklarımız büyüdükçe daha çok dert gösterdi. Ama bize göre Allah'ın bize Allah'ın bize Allah'ın bize layık gördüğü intihandır. Hamdü seneler olsun sizi eşim bize tanıştırdı ve seyrediyor hocam. Çok çok eksiklerimiz var ve gösterip çok çok eksiklerimiz var ve imtihanlarımız çok güzel bir şekilde devam ediyor. Sıkıntılara sabır gösterip mükafatını <gülüyor> alıyoruz. Sizden ailem için dua istiyorum ve Allah müsaade eder ve imkan verirse sizi görmek istiyoruz. Çok uzun yazdım ama beni affedin. Daha çok çok şey yazmak istiyorum ama zaman hakkına girmek istemiyorum. Ellerinizden öperim Allah'a menet olun demişiz değerimiz. Allah razı olsun. Eğer bir ailede, bir evde Allah'ın hesabı yapılıyorsa, orası cennetten bir köşe demektir. İmtihanlar elbette ki hayat ilerledikçe, çocuklar büyüdükçe imtihan daha bir farklı bir hal alır, daha bir büyür. Ama unutmamamız gerekir ki imtihan kazanma imkanı demektir. Allah hiç kimseyi kazanamayacağı bir imtihana tabi tutmaz. Çekemeyeceği bir yükü ona yüklemez. İmtihana tabi tutuyorsa mutlaka onu kazanma imkanımız vardır. Bir de böyle evet, eşimizle, ailemizle bir olduğumuzda, beraber olduğumuzda o imtihanı kazanmak çok daha kolay, çok daha muhabbetli olur, güzel olur. O aileyi bir daha birleştirir, pekiştirir, güzelleştirir. Bütün mesele Allah'ın hesabını yapmaktır. Evimizde Allah'ın emrinin, hükmünün geçmesidir. Böyle olunca ne olur? Evimiz cennetten bir köşe olur. Allah'ın rızasının, yakınlığının, dostluğunun, sevgisinin kazanıldığı bir ev olur. Allah'ın evlerinden bir ev olur. Evet, buna hamd etmek lazım, buna şükretmek lazım. Allah kardeşimize, bütün kardeşlerimize yardım etsin, yardımcı olsun. İmtihanları, kazanmaları için o kazanma gücünü ihsan etsin, ikram etsin. Amin. Evet. kardeşimize eşinize de diğer kardeşlerimize de selam olsun inşallah. Efendim İzmir'den Musa Korkmaz bir baba evlatlarından bazılarına mirasını haram etse o <gülüyor> miras çocuklara öldükten sonra haram mı olur, helal mı olur? Evet. Bir baba çocuklarına çocuklardan bir kısmına veya mirasını haram etse, öldükten sonra helal midir? Haram midir? Evet, helaldir. Çünkü mirasın taksimatını Allah yapmıştır. Bu hakkı babaya vermemiş, anaya vermemiş, miras sahibine bu hakkı vermemiştir. Taksimati Allah yapmıştır. Buna beraber ne buyurdu sonra? Bu Allah'ın koyduğu çizgilerdir. Bunlar Allah'ın çizgileridir. Allah'ın emirleridir. Allah'ın çizgisini aşmayın, emrini çiğnemeyin. Evet, bize düşen, varislere de düşen, evet babanın değil, Allah'ın emrini uygulamaktır. Mülk Allah'ındır. Taksimati o yapar, bu hakkı babaya, anaya, miras sahibine vermemiştir. Ama önceden bir başkasına herhangi bir mirasından bir pay verebilir. Bir şeyler ikram edebilir. Bununla beraber Evet Allah ayet-i kerimede öyle buyurdu. Mirası taksim ederken orada ihtiyaç sahipleri olursa varsa evet onlara da ikram böyle. Mirastan evet onları da nasiplendirin. Onları da sevindirin. Bu başka bir şey. Yoksa çocuklarıma ya da çocuklardan herhangi birine evet onu mirastan mahrum ediyorum diye bir hüküm veremez. Hüküm vermiş olsa bile bu yanlış bir hükümdür geçersiz bir hükümdür. Allah'ın hükmüne göre mirasın pay edilmesi gerekir. Evet. Efendim Antalya'dan bir izleyicimiz alkol sıkıntım var. Bağımlıyım. Bir iki ay bırakıyorum sonra yeniden bırakıyorum. Alkolü bırakmam için hocamız ne önerir? Evet. Alkol alışkanlığı, bedene ait bir alışkanlıktır. Nefsin de burada tabii ki hazi vardır. O sarhoşluktan hazini alır, nefis. Bu durumda herhangi bir alışkanlığı terk etmek için, bırakmak için mutlaka yerine bir şey koymak gerekir. Gönül boşluk kabul etmiyor. Herhangi bir sevgiyi, bir şeyin sevgisini oradan çıkarırken Oraya başka bir sevgiyi yarıştırmak gerekir. Yoksa boşluk olur. Daha sonra onu geri almak zorunda kalır. Bunun için yapılması gereken şey alkolün sevgisi yerine alkolün verdiği sarhoşluk yerine manevi sarhoşluku Allah'ın sevgisini koymak gerekir. Allah'ı sevince, Allah'ın aşkıyla sarhoş olunca. Allah'ın ayet-i kerimede buyurduğu gibi Rableri onlara pak bir şaraptan içirir. O şaraptan, o aşk şarabından, muhabbet şarabından içince ötekine dönüp bakamaz. Ötekini unutur. Evet, yapmamız gereken şey, evet Allah'ın zikriyle sarhoş olmaktır. Allah'ın ayetleri üzerinde tefekkür edip sarhoş olmaktır. Rabbini zikredip, tesbih edip, hamd edip, şükredip tefekkür edip Rabbinin huzurunda durup o aşkla o muhabbetle sarhoş olmaktır. Evet. Kardeşimiz, kardeşlerimiz görecek ki o arkoldan, o sarhoşluktan kurtulmuş, baş ağrıtmayan, sıkıntı verbiyet tam tersine evet, muhabbet veren bir sarhoşluğu tadınca ötekini unutur. Evet, görüyoruz mesela kardeşlerimiz evet, sadece işgeyi değil her türlü böyle uyuşturucuyu kullanmış olsa bile o aşkı muhabbeti alınca hepsini birden unutuyor hepsinden birden kurtuluyor yani kurtulması mümkün değil dedikleri evet, bakıyorsun ki tamamen kurtulmuş o tarafa dönüp bakmıyor bile İstese de bakamaz çünkü orayı geçti onun yerine Allah'ın aşkı muhabbeti geldi Aşkın şarabından içmiş. Artık öteki şaraba dönü bakar mı? Ondan sadece tiksinler. Evet, zorulunca sadece hatırlayınca tiksiniyor. İnşallah kardeşimiz de öyle yapar. E, sohbetleri izlemeye devam edersek, anlamaya gereğini yapmaya çalışırsak, gönlümüz beraber olursa, İnşallah ondan tadacağız. Efendim Ankara Fevzi Ünal sormuş. Dör, dört mezhebin Kur'an'da yeri var mı? Geçerliliği nedir? Evet. Mezheplerin Kur'an'da yeri var mı? Mesela hidayeti hidayetteki birine uymaktır. Eğer biz hidayeti bilmiyorsak, Kur'an'ı bilmiyorsak, sünneti bilmiyorsak, hadisi bilmiyorsak buna beraber İslam'ın emirlerini, hükümlerini bununla beraber onları illetleriyle yani e, gerekçeleriyle beraber bilmiyorsak bu durumda birine uymamız gerekir. Ayet olarak mesela nasıl? Onlar Allah'ın hidayet ettiği kimselerdir. Onların hidayetine uy. Evet onların hidayette olduğunu biliyoruz. Doğru yaptığını biliyoruz. Dolayısıyla önce onlara tabi oluyoruz. Diyelim ki okuduk, anladık, yolu öğrendik, bu durumda bizim onlara uymamız gerekmez. Eğer öyle olduysa. Biz de iştihad edebilecek seviyeye geldiysek, kendimiz iştihad ediyoruz. İştihad eden birine artık uymamız gerekmez. Ama o seviyeye gelmeyene kadar birine uymamız gerekir. Birinin yolundan, birinin gittiği yoldan yürümemiz gerekir. Yoksa, yürü yürüyeceğiz ibadeti nasıl yapacağız doğruyu yanlışı nasıl anlayacağız onun için birine uyrması gerekir o hidayette olduğu için biz de onun hidayette tabi olmuş oluyoruz fıkıhta tabi olmuş oldu ibadette tabi olmuş oldu sonra biz işi öğrendik iştalat edecek seviye geldiğimizde zaten uysak doğru olmaz kendini biliyorsun çünkü ne yapman gerektiğini bu durumda Herhangi bir mezhebe uyabilir. Bütün sahabenin hepsinin bir mezhebi vardı. Resulullah Efendimizle muhatap olan bütün sahabenin bir mezhebi vardı. Neden? Çünkü öğrendiğini Resulullah Efendimiz'den öğrenmişti. Nasıl görmüşse, nasıl öğrenmişse öyle yapıyor ve onun gittiği yoldur. Birbirine farklı halleri vardır. Biri bir türlü görmüş, öteki başka bir türlü görmüş. İkisi de doğru yapıyor. Bu durumda sahabeden hangisine uyarsak doğru yapmış oluruz. Sahabe olanlar. Yani o iştahat mertebesinde yolu gösterenler. Evet, sahabe için söylüyorum onu. Sonra aynı şekilde ariblerimiz öyle yapmış. Hak olan mezhep dörtte eldir, Belki bin tanedir. Bizim bildiğimiz, zannettiğimiz dört tanedir. Her sahabe evet, gittiği yerde o Resulullah Efendimiz'in gittiği yolu gösterirken o onun aynı zamanda mezhebi olmuş olur. Dünyanın her tarafından Resulullah Efendimiz sahabe göndermiş. Çin'e de göndermiş. Göndermediği yer yoktur. O sahabe gidip nasıl öğretmişse onlar da öyle öğrenmişler orada. Mezhebin ismi ne olursa olsun o fark etmiyor. Önemli olan Kur'an'a ve sünnete göre yol olmasıdır. Yani biz kendimiz eğer Kur'an'a ve sünnete göre yolu biliyorsak o zaman bizim herhangi bir mezhebe uymamız gerekmiyor. İctihad ediyor. Çünkü yolu biliyoruz. Başka birine uysak sorumlu duruma düşeriz. Allah sen biliyordun der. Neden bir başkasını taklit ettin? Sen biliyordun zaten. Senin başka birine uymak gibi bir hakkın yoktur. Evet. Mezhebi böyle anlamak gerekir. Aynı şey meşrep için de geçerlidir. Tarikat için de geçerlidir. Tarikat, Resulullah Efendimiz'in evet, gönül hali demektir, manevi hali demektir. Ahlaki boyutu, aşkı, muhabbeti, Allah'a teslimiyeti, manevi tarafı demektir. Zahiri tarafını bilmek yetmez. Yani namazı fıkıhtan, mezhepten öğreniyorsun. Ama namaz müminin miracıdır. Bunu da evet, tasavvuftan, tarikattan öğreniyorsun. Müşid-i Kamil'den öğreniyorsun. Nefsin tezkesini ondan öğreniyorsun. O senin nefsini teskiye ediyor. Allah'ın ayetlerini okuyup, Allah'ın muradını sana öğretiyor. Marifetullah'ı öğretip Allah'ı sana tanıtıyor, seni sana tanıtıyor. Nasıl namazın miracı olur, onu sana talim ettiriyor. Anlatmıyor, talim ettiriyor. Tattırıyor onu, yaşatıyor. Ve bu bir bütün mezheple mesrep birbirinden ayrı bir şey değil. Hepsi bir. Biri görünen tarafı, biri görünmeyen tarafı. Biri zahiri, biri manevi tarafı. Onun için bunları birbirinden ayrı görmek doğru değildir. Ayrı değil, hepsi birdir. Hepsi Resulullah Efendimiz'in hayatıdır. Biri zahiri olarak yaptığı, biri manevi olarak halidir. İkisi bir. İkisi birbirinden ayrılır mı? Resulullah Efendimiz buyurdu aleyhissalatü vesselam, Allah hem Zahirin hem manevi tarafın, maneviyatın beraber olmadığı hiçbir ibadeti, hiçbir işi kabul etmez. Çünkü ameller niyete göredir. Niyet. Niyet yoksa, niyet yanlışsa zaten Allah onu kabul etmez. Tasavvuf, tarikat demek niyet demektir. Niyet neye göredir? Allah'a göre niyet insanın gönlündeki sevgisine göredir, imanına göredir aşkına, muhabbetine göredir sen Allah'ı seviyorsan senin niyetin Allah'tır Allah'ın rızasıdır, O'nun sevgisidir ve senin her halin ibadet olur yoksa senin böyle bir niyetin, böyle bir halin yoksa namaza dursan bile başka tarafta dolaşırsın Allah'ın huzurunda olduğunu tadamazsın Mirajda olduğunu tadamazsın. Onun için bu bir bütün. Tasavvuf, tarikat, mezhep, meşrep bir. ilim. her ne olursa olsun gaye bir tanedir. Nedir o? Allah'a abd olmak, aşık olmak, Allah'a kur olmak, onun sevgisini kazanmak için hayatını yaşamak, çabasını, gayretini sarf etmek. Sen benim Rabbimsin, ben de senin kurun deyip her şeyini worlunu, canını ona kurban etmek. Evet. Efendim Sirten Uğur isimli bir izleyicimiz. Hocam Allah razı olsun. Namazda Fatihadan sonra Amin inşallah demek yanlış mı? Yanlış değildir, doğrudur. Amin de diyebilir, inşallah da diyebilir, ikisini de diyebilir. Amin demek, inşallah demek, Allah'ın izniyle demektir. amin demek ben de istiyorum demektir. Aynısından ben de istiyorum. Ben de amin diyorum. Evet demektir. Duadır yani. Evet, demek doğrudur. Yanlış olmaz. Doğru olur. Evet. Efendim Konya'dan Mikail. selamünaleyküm aleyküm hocam. Oy <gülüyor> kullanmak küfür müdür, şirk midir? Yanlış soru. Küfür müdür, şirk midir diye sorulmaz oy kullanmak doğru midir, yanlış mıdır diye sorulsa olur. da cevabı içinde soruyor olur. Yani ya küfürdür yaşlıktır demektir. İkisi de değildir. Oy kullanmak bir sorumluluktur. Sorumluluk. Var edin ki bir aile içindeyiz. O kardeşiz. Baba vefat etse ailenin reisliğini birine vermek gerekir. İşlerinde en aklı başında kimse, onu seçelim. Bundan sonraki sorumlu o olsun. Ailenin idaresi ona ait olsun. Dense. Kardeşlerden biri ben oy kullanmıyorum, ben tercih yapmıyorum dese. Bu doğru yapmış olur mu? Hayır. Her biri kendisi için en doğru hangisiyse, en güzel hangisi idare edebiliyorsa onu seçmelidir. Bunu seçmek şirk mi olur, küfür mü olur? Hayır, doğru tercih olur. Doğru tercihi yapmazsa bu durumda evet, diğerlerine tercihini teslim etmiş olur, iradesini tercih etmiş teslim etmiş olur ki bu yanlıştır. İçinde bulunduğu evin idaresini evet, tercih etmede kendi iradesini, kendi tercihini diğerlerine verdi demektir. Diğerlerine her birine bölüştürdü demektir. Bu yanlıştır. İradesini kullanmak zorundadır. Allah ona irade vermiş, tercih etme hakkı vermiş. Kendisi için hayır gördüğü günü tercih etmesi gerekir. Dese ki hepsi kötüdür. Olmaz. En iyisi hangisiyse o. En hayırlısı hangisiyse o. Mükemmel olması gerekmiyor. Zaten 10 kişi var. İşlerinden en uygunu hangisiyse ona tercih yapmalıdır. Bu ne küfür olur, ne şirk olur, ne de yanlış olur. Bu tam doğru olmuş olur. Oy kullanırken de, evet, memleket de bir ev, söyledim bir gemi ve hepimiz içindeyiz. Bunun idaresi için birilerini tercih etmen gerekir. En iyisi, en hayırlısı, en güzeli o seçenekler arasında kimse tercihini ona yapman gerekir ve bu doğru olur. Yapmazsan kendi iradeni diğerlerine teslim etmiş olursun. Yanlışın seçilmesine yardım etmiş olur, destek olmuş olursun. Çünkü eğer sen doğru yapacaksan bu durumda sen tercihini yaptığında, oyunu kullandığında hakka yardım etmiş, doğruya yardım etmiş olursun. Yoksa tam ters tarafa yardım etmiş oluyorsun. Eğer tercihini yapmazsan. Dolayısıyla oyu kullanmak bir sorumluluktur. Mümin oyunu kullanır, kullanmalıdır. Bu sorumluluğunu yerine getirip tercihi yapmalıdır. Efendim Konya'dan İbrahim selamünaleyküm. Bir insanın hayatı Kadir Gecesi olması için bu insanın ne gibi süreçlerden geçmesi lazım? Kadir olan ne demektir? Evet. Kadir demek şerefli demek. Şerefli. Hani kadir kıymet bilir ya da kadir kıymet bilmez deniyor ya. Kadir kıymet aynı şeydir. Kıymetli, değerli, şerefli. Kadir gecesi kıymetlidir, değerlidir ve şereflidir. Neden dolayı o gecede Allah ilk vahyini peygamberine yaptığı için o gecede evet o gece onunla kıymetlendi, değerlendi, şereflendi. Gece şereflendi. Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır dedi. Bin ay 80 küsur sene yapıyor, bir ömür demektir. Eğer Kadir gecesi Allah onda vahyini indirdiği için böylesine şereflendiyse, aynı şekilde Allah'ın vahyi bir gönüle indiğinde o da öyle şereflenir. Yalnız, Allah'ın ilk indiği ayetler hangisiyse onun ilmesi gerekir. Onun manasının o gönülde tecelli etmesi gerekir ki, onun da bütün hayatı, bütün ömrü şereflensin. Kıymetli olsun, kadirli olsun. Hangi ayetlerdir onlar? اِقْرَيَ بِسْمِ الْرَبِّ كَلَّذِي خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَرَقٍ Allah oku dedi. Yaratan Rabbinin ismiyle oku dedi. Tek bir ayet olsun. Bir, bu ayet insin bir gönüle. O insan Allah'ın ismiyle okusun. Varlığa bakarken Allah ile baksın. Allah ile nazar etsin. Bu Allah ile nazar etmektir. Allah'ın ismiyle, Allah'ın ismine nazar etmek. İsmini okuyup, ismini anlamak. Ona göre de muamele etmek. Bunun için bir zamana ihtiyaç yok, bir imana ihtiyaç var. Bir andaki bir imana ihtiyaç var. Ben Rabbimle okuyacağım. Her şeye bakarken neye bakarsam bakayım, Rabbime göre onu anlayacağım. Rabbim onu nereye koymuşsa onu orada görüp orada anlayacağım. Mesela İnsana bakarken, kendine bakarken, önce kendine bakmalıdır. Ben kendimi, beni yaratan Rabbimin ismiyle okuyacağım. اِقْرَيَ بِاسْمِي رَبِّكَ اللَّذِي Halak خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقَ Orayı alakadan yarattı. Yakınlığından, sevgisinden yarattı. Zahiri olarak, evet, yapışkandan yarattı. Kendine bakarken Allah beni kendisine abdolayım diye yaratmış. Abdolmak sevmektir. Sevmek demektir. Aşık olmak demektir. Sevdiğinin, maşukunun sevgisini kazanmak için peşinden koşmak demektir. Allah beni bunun için yaratmış. Kendine bakıyor. Melekleri bana secde etmiş, ettirmiş ve ben Hazreti İnsan olayım diye beni dünyaya gönderip bana evet, imkan vermiş. İmtihana tabi tutup imkan veriyor. Hazreti İnsan olma imkanı. Allah'a hadife olma imkanı, O'nu temsil etme, O'na ayna olma imkanı vermiş. Ben buyum demelidir. dediyse kendini Allah'ın ismiyle okudu. Diğer insanlara bakarken de evet, böyle görüp böyle okudu. Geriye kalan bütün varlık O'nun hizmetindedir. İmtihan sebebidir, O kazansın diyedir. Kimi fakir, kimi zengin, kimi Büyüktür, kimi küçüktür, kimi güçlüdür, kimi zayıftır, kimi hastadır. Her biri farklı farklı. Ama hepsi bir imtihan sebebi. Allah hangi imtihana tabi tutarsa tutsun, kazanayım diye çaba gayret sarf ediyorsa evet, hayatı, varlığı, kendini Allah'ın ismiyle okudu. Bir de Allah vahyini indirdi, peygamberini gönderdi. İşte böyle dedi. Sana bir örnek, senin Böyle olmanı istiyorum. Böyle bir kul olmanı istiyorum deyip peygamberi önüne örnek olarak koydu. Ne yapması gerektiğini vahyin indirip en ince ayrıntısına kadar bir de böyle kıssalarla, örneklerle detaylandırıp açıkladı. Anlaşılmayan bir şey yok. Eğer Allah'ın ismiyle ismine okursa bunu anlar ve gerekeni yapar, hazreti insan olur. Allah'ın ismine okumayınca Başka bir hesaba göre okur. Nefsinin ismine okur. İblisin, şeytanın ismine şeytan okutur ona. Evet, Kula düşen, evet, Allah'ın ilk emrini, evet, oku emrini anlamaktır. Allah'ın ismine okumaktır. Okuyunca Kadir insanı olur. Kadirli insan, şerefli insan, kıymetli, değerli insan olur. Kime göre? Allah'a göre. Okumazsa ne olur? Okumazsa Allah ile beraber olamaz. Allah ile nazar edemez. Allah'a göre hüküm veremez. Allah'ın muradını anlayamaz, Allah'ı tanıyamaz. Dolayısıyla kendini de anlayamaz, imtihanı da anlayamaz. Başkasının adına okuyor. Vehimle, zanla hareket eder. Evet. Efendim Diyarbakır'dan bir izleyicimiz. Selamun Aleyküm hocam. Allah sizinle olsun. Çocukluğumdan beri kronik astım, bronşitim var. Kışın dayanılmaz hale geliyor. Beni zayıf düşürüyor. Sosyal hayatı, yaşamımı engelliyor. Bunlar bende stres yaptığı için mi? Veya başka nedenlerden dolayı vücudumda mantar çıkıyor. Şifa için dua eder misiniz? Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Allah kardeşimize şifa versin. Bütün hastalarımıza Allah şifa versin. Mantar başka bir hastalık. Aslım başka bir hastalıktır. Onun mutlaka başka bir çaresinin olması gerekir. Kardeşimiz doktora giderse inşallah ona da bir şifayı Allah verir. Bir şeyi şifa eder inşallah. Bunu stres yapmak doğru değildir. Evet, stresi mutlaka vardır, zorlanır ama gönlünü onunla meşgul etmemesi gerekir. Gönlünü meşgul edince ne olur? Hastalığın peşinden koşmuş olur. de düşen hastalığın peşinden koşmak değildir. Onunla meşgul olmak değildir. Derdimiz de o değildir. Kardeşlerimiz görüyor, ben de üksürüyorum. Bende de koronik bronşit var, üşütmüşüz. Ama buna meşgul olmak doğru değil. Böyle idare etmek lazım. Nasıl güzel oluyorsa, nasıl rahat oluyorsa öyle yapmaya çalışmak lazım. Ama ben hastayım demek doğru değil. Hamd olsun. Evet. Hamd etmek lazım, şükretmek lazım. Nefes alabiliyoruz. Evet. En azından yürüyebiliyoruz, bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Arada bir sıkıntı geliyor, o anda da onu telafi edip, bertaraf etmek gerekir. Hastalık ne olursa olsun fark etmez, böyle yapmak gerekir. İşimiz, evet, Allah'a kul olmaktır, derdimiz Allah'a kul olmaktır. Bir şeyleri böyle perde olup, mani olduğunda, sıkıntı verdiğinde, evet, onları aşmaya çalışıp, yolumuza devam etmektir. Ama onunla meşgul olmak değildir. Meşgul olursa sıkıntı yapar, sorun yapar. Onunla dertlenmiş olursunuz. Derdimiz de o değildir. O olmamalıdır. Yani derdimiz hastalık olmamalıdır. Yoksa hastalık bizi peşinden sürükler. Biz peşinden sürüklemeyelim. Hastalığımız peşimizden sürüklensin. O bizi temizler. O bir ikram. İbadetimizle kazanamadığımızı o şekilde kazanıyor ve o şekilde Allah bize ihsan ediyor, ikram ediyor bir de böyle görmek lazım. Allah'ın bir rahmeti, bunu zahmet olarak görmek de doğru değil. Evet, zahmetini çekiyoruz. Allah, Zülcelal'i ve ikramdır. Celal'i tecelli eder, sıkıntı olur ama peşinde ikram vardır. İkramı da görmek lazım. Kıyamet yerinde göreceğiz. Evet Bütün dertler, musibetler, belalar, hastalıklar, dedikodular, iftiralar, yokluklar, yaşadığımız endişeler, sıkıntılar, hepsi Bizi temizlemiştir. Hepsi günahlarımıza kefaret olmuştur. Hepsi bizim için hayır olmuş, güzel olmuştur. Onun için Resulullah Efendimiz buyuruyordu. Kıyamet günü bir kule hesaba getirirler. Dağlar gibi günahı vardır. Sevaptan hiçbir şey görünmüyor. Sonra sevap kefesine bir şey koyulur. Sevap kefesi ağır gelir. Kıyamet yerindekiler merak eder. Bu neydi acaba? Allah buyurur ki bu kurumun dünyada çektiği sıkıntıları O anda buyurdu ki, kıyamet yerindekiler derler ki keşke biz dünyadayken vücudumuzun etleri makaslarla kesilseydi biz de bugün bunu kazansaydık. Onun için sıkıntının kıymetini bilmek lazım. Neden dolayı? Arkasındaki nimetten dolayı. Allah'ın muhamelesinden dolayı. Onun için bütün Sıkıntılar, musibetler, belalar Hepsinin arkasında Allah'ın Kur'unu sevmesi var Kur'unun sevgisinin Kur'una olan sevgisinin tecellisi var Onun için en büyük sıkıntıyı peygamberler yaşar Öyle buyurdu Resulullah Efendimiz En büyük sıkıntıyı Ben, peygamberler Sonra bize yakın olanlar yaşar Peygamberi bir nimet olarak görmek gerekir Yoksa onu bela gibi gördün mü? Bela üstüne bela olur. Hem dünyada bela olur, hem ahirette bela olur. Dünyada bela olur, sıkıntı yaşarsın. İşan ettiğin için, kabul etmediğin için, bunu böyle görmediğin için bir de ahirette bela olur. Evet. Efendim, Muhammed Enes. Selamun pirim. Allah siz başımızdan eksik etmesin. Bir sorum olacak efendim. Eğer ben ameli iş yaptığımda yanlış yaparsam günah mı olur yoksa ne yapmam gerekir efendim? Her ne iş yaparsak yapalım. İşimizi imanla yapmamız gerekir. İman. Ameller niyete göredir buyurdu. İşimizin niyetimizin Allah'a göre olması gerekir. Allah neyi seviyorsa, neyi emretmişse onu yapmaya çalışmamız gerekir. O doğruydur. Kendimize göre, kendimize iş çıkarmamız doğru değildir. Allah ne yapılması gerekir? En ince ayrıntısına kadar beyan etmiş Resulullah Efendimiz de aynı şekilde örnek olmuştur. Bize düşen Resulullah Efendimiz'e tabi olup onu örnek almaktır. Yapmamız gereken şey budur. Kendi kendimize evet, işler değil de Resulullah Efendimiz'in yaptığını, evet, yapın dediğini yapmaya çalışmamız gerekir. Elbette ki gücümüz nispetinde, imkanlar nispetinde yapabildiğimiz kadarıyla evet, öyle yapmaya, öyle olmaya çalışmamız lazım. Amelden önce bize lazım olan, gerekli olan imandır. Amelimiz imana göre, imanımıza göre kıymetle geri alır. Evet. Önce iman, sonra Allah'ın emrettiği gibi amel. Efendim İstanbul'dan Dudu Zarifoğlu. Selamünaleyküm hocam, nasılsın? Selam. İyi olmaktan, iyi olmanızı Allah'tan dileriz. Birkaç, birkaç arkadaşımız yatakta dersini yapıyor. Bu olur mu? Bana sordular. <gülüyor> Bir şey demedim. Sen açıkla, eşofmanla namaz kılınır mı hocam? Bana yardım et. Ben tefsirini öğrenme, tefsiri öğrenmeye başladım hocam. Mevlüt Kandili'n mübarek olsun. Muhammed dünyaya geldi, melekler tevhide indi, gördüm. Göbeği kesilmiş, nurdan kunduğa sarılmış, nurdan nikabı yüzünde, melekler dizinde. Kardeşimizin, kardeşlerimin Kandili mübarek olsun. Gönlünüz nurla dolsun. Allah sizden razı olsun. Muhammed kardeşime selam. Diğer TV çalışanlarına başarılar dilerim. Selamlar. Allah razı olsun. Hem dödü kardeşimize hem oradaki bütün kardeşlerimize selam olsun. Evet, zikrini, derslerini yatakta çekebilir mi? diye sormuş. Evet. Yatakta çekebilir. Çünkü Allah ayet-i kerimede öyle buyur, buyuruyordu. Ayaktayken, otururken, yan üzeri yatarken Allah'ı dedi. Bu durumda çekilen ders zaten zikirdir. Onun için yatakta çekebilir. Elbette ki uygun olan abdestli sabah namazından sonra veya ikindi namazından sonra kıbleye dönük halde tek başına böyle müsait bir yerde tefekkür halinde evet Allah ile Allah'ın huzurunda durup zikri dersi yapmaktır. Buna beraber yürürken de dersini yapabilir. Yani olması gereken söylediğim gibi. Ama yürürken de dersini yapabilir. Yatarken de yapabilir. Yatakta da yapabilir. Herhangi bir sorun olmaz. Dersini yapmış olur. Hatta mümkünse bir seferde önce imkan bulduğu ilk fırsatta yapması gerekir. Sonra şartlar müsait olunca evet, gece vakti bir vakitte Evet, yatarken, yatmadan önce olabilir, yatata da olabilir. Bir daha yapması daha uygundur. Eşitmalle namaz kılınır mı? Evet, eşitmalarımız kılınır, kılınabilir, Herhangi bir sorun olmaz. Erkekler için söylüyorum onu. Evet, bayanların daha bir farklı tesettür halinde olması gerekir çünkü. Tesettürün ona göre olması gerekir. Ama erkekler için eşıtmalla namaz olur. Buna beraber Allah öyle buyurmuştu. Her secde yerinde her secde ederken daha doğrusu zinetinizi takın. En güzel elbisenizi giyin. Zahiri olarak da bu böyledir. Evet manevi olarak zineti takılmak gerekir. Manevi olarak o elbiseyi, takva elbisesini giymek gerekir ama zahiri olarak da şartlar, imkanlar ne kadar müsaitse el veriyorsa ee, en uygununun olması daha doğrudur. Eşşıman özlüne böyle e, uzun bir şey giymesi daha uygundur. Allah'ın huzurunda durmak, evet onu gerektirir. Buna beraber eşşımanla sadece kalmış olsa bile gene namazı olmuş olur. Herhangi bir sorun olmaz ama huzurda farklı bir duruşla durmak gerekir diyoruz. Evet. Efendim, programın da aslında <gülüyor> sonuna gelmişiz. Bir mesaj bizim efendim Evet. Efendim Karacadağ'dan bozan avcılar Selamun Aleyküm Efendim Mecnun çok seviyor diyorlar ama sizin kadar sevmedi ki Leyla güzeller güzeli diyorlar. Hiç sizin kadar olmadı ki nedir bu güzel gözler Leylam bakışı Rahman'dan bir selam gizli. Demiş efendim. Evet. Bütün mesele sevmektir zaten. Bütün mesele güzeli güzelliği görmektir. Bütün güzellikler Allah'a ait, bütün güzellikleri yaratan o, bütün güzelliklerin asıl sahibi o. Kim aslında neyi, kimi severse sevsin, onun güzelliğinden, isminin tecellisinden bir şeyi sevmiştir ama asıl Allah'ın istediği kulun onu sevmesidir. O'nu sevdiğini bilerek O'nu sevmesidir. O'nun zatını sevmesidir. O'nun kendisini yaratmasını, kendisini sevmesini sevmesidir. Allah bizi Rabbini sevenlerden eylesin. Amin. Rabbini sevgisine layık olanlardan eylesin. Amin. Yeryüzünde Allah'a halife olanlardan halife olduğunu unutmayanlardan eylesin. Allah'a ayna olması gerektiğini, halife olması gerektiğini, Allah'ın isimlerini üzerinde göstermesi gerektiğini bilenlerden, bunu unutmayanlardan eylesin. Allah'ın isimlerini çambil manada üzerinde gösterip Allah'a halife olanlardan eylesin. Allah bizi kendisine dost, Allah'a dost, kendi kendisine dost, insana dost, olanlardan eylesin. Amin. Dostunu dost, düşmanı da düşman olarak bilenlerden eylesin. Amin. Evet Allah'ı, Resulünü ve müminleri evet, kendine dost edinip, iblisi, iblisle beraber olanları da, iblisle köle olanları, kul olanları da düşman bilenlerden eylesin inşallah. Amin. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, aşkı, muhabbeti, zatının sıfatının, isimlerinin tecellisi bütün kardeşlerimizin gönlüne üzerine olsun. Bütün müminlerin, Müslümanların üzerine olsun. Allah bizi bir ve beraber eylesin. Kardeş eylesin. Amin. Allah için birbirini sevenlerden, birbirine yardım edenlerden, birbirini Allah'a davet eden, cennete davet eden bunun için fedakarlık yapıp yardım edenlerden eylesin inşallah. Amin. Kardeşlerimize, muhabbetlerimizi artık. Efendim çok teşekkür ederiz. Sevgili izleyenlerimiz, sorular bir hayli fazlaydı. İnşallah bir sonraki programda sorarız. Bu vesileyle sizin de Mevlüt kandiliniz mübarek olsun. Hayırlara vesile olsun inşallah. Bir sonraki programda buluşuncaya kadar hoşça kalın, esen kalın. Bizi yaratan Rabbimize emanet olunuz efendim.